Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Süt D Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu, Birleşmiş Milletler 21 Mart Dünya Orman Günü'nde bir açıklama yaptı. Biyolojik çeşitlilik, gezegenimizin yaşam çeşitliliği, dünyadaki bitki hayvan mikroorganizma olarak tanımlanan çeşitlilik yaklaşık 1,75 milyon. Ancak bilim insanlarının tahmini tanımlananın çok üstünde. 100 milyona kadar çıkıyor bu rakam. Ormanlar yer Yerküren'in biyolojik çeşitlilik cenneti. Karasal biyolojik çeşitliğin %80'ini barındırıyor. 60 binden fazla ağaç türü orman ve ormanlık alanlarda yaşıyor. 1 milyardan fazla insan doğrudan gıda, barınma, enerji ve geliri için ormanlara bağımlı. Açıklamasını yaptı. Filiz Kara Osmanoğlu ve dedi ki, ormansızlaşmanın endişe verici hızının durdurulması şart. Ormanlarımız iklim kriziyle mücadelemizin vazgeçilmezi. Ormanlar haftamız kutlu olsun, günlerimiz yeşil olsun. Dendi, sütte de açıklamasında. Ekoloji Birliği, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Salgının doğayla yapılan müdahalelerin bir sonucu olduğunun vurgulandığı açıklamada. Doğa tahribatının sonlandırılması, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sermayelerlerin değil işçilerin haklarının korunması talep edildi. Bazı iddialara göre yarasaların yaşam alanlarının yok edilmesinin sonucu yaşadığımızın bunları belirtildiği açıklamada yarın diğer yaban yaşamının alt üst edilmesinden dolayı nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz dendi. Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı. Ekoloji birliği olarak halkın sağlığının her şeyden önemli olduğu ve koronavirüsüne karşı mücadelenin yetkililerin birinci ve en temel görevi olduğunu hatırlatırız. Bizler için çözüm bir araya gelmek, yaşam alanlarımızı savunmak, ekolojik yaşam pratiklerimizi geliştirmek ve aracısız gıda dağıtım ağları dahil kendi dayanışma ekonomilerimizi kurmak dendi. Yeşil hareketin sonunda ekonomiye bakıyor olması son derece güzel özellikle de yeşil ekonomi yani dayanışma ekonomisi daha da iyisi türetim ekonomisi. Paris Anlaşması'nın mimarlarından Fransız diplomat Lawrence Tubiana, koronavirüsün iklim eylemini engellemesine izin verilmeyeceğine ve pandemi nedeniyle ortaya çıkan güvenlik açıklarının iklim eylemleriyle daha uyumlu bir eylem planı kapsamında değerlendirilebileceğini söyledi. Tubiana, koronavirüsün yarattığı krizin bir uyanma çağrısı olduğunu vurguladı. Bu bir yandan bir ders niteliğinde çünkü virüs sınırlar tanımıyor tıpkı iklim krizi gibi dedi Tübyan'a İklim krizini de iyi yönetemezsek aynısını yaşayacağız diye devam etti. Koronavirüs pandemisinin yarattığı ekonomik yavaşlamanın hükümetlerin iklim eylemine yönelik karbon emisyonlarını azaltmalarında geri adım atması neden olacağına yönelik endişelerini dile getirdi. Birleşmiş Milletler yetkilileri Kasım ayında Glasgow'da yapılacak Paris anlaşmasından bu yana en önemli iklim zirvesi olan COP26 planının ön toplantılarını Nisan ayına ertelemişti. Hala geçerli ancak buradaki meseleler. Birleşmiş Milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi sözcülerinden biri COP26'yı erteleme kararına bahsetmek için çok erken diye yorumladı. Avrupa İklim Fonu yöneticisi olan Tübiana, iklim krizi yok olmadı. Koronavirüs bize uluslararası sistemin savunmasızlığını çok şiddetli bir şekilde gösterdi dedi. Yeni bir türetim ekonomisi kurmadığımız takdirde mevcut türetim ekonomisiyle iklim krizinin önüne geçemeyeceğimizi şu anda anlamış olmamız gerekiyor. Çözüm yolu gösteren bu yeni ekonomik model için türetimekonomisi.org'a bakabilirsiniz. İklimi kurtarmanın da başka bir yolu yok sanki bugünlerde. CHP Doğa Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Dünya Su Günü vesilesiyle bir rapor yayınladı. Su politikasının şeffaf ve güncel verilere dayanılarak hazırlanması gerektiğini söyledi Karaca. Su havzalarını sulak alanları koruyan ve varlığını sürdürmesini sağlayan bir yaklaşımla düzenlenecek bir su kanunu acilen yürürlüğe konmalı dedi. Yayınlanan Dünya Su Günü'nde Yaşam ve Su Stresi'ndeyiz Su Kanunu Çıkarılmalı isimli raporda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 22 Mart tarihinin Dünya Su Günü ilan edilmesinden bu yana somut bir adım atılmadığı, aksine su kaynaklarının azaldığı, iklim krizi ve kuraklığın önemli bir sorun olarak insanlığın karşısında durduğu belirtildi. Demografik, istatistik ve öngörülere göre Türkiye nüfusunun 2040 yılında 100 milyonu aşacağı tahmin edilen raporda sanıldığının aksine su azlığı yaşayan bir ülkemiz, su yönetimi etkin ve doğru şekilde sağlanmazsa önümüzdeki 10 yılda Su fakiri konumuna düşecek dendi. Dünya Su Günü'nde Ekoloji Birliği de bir açıklama yayınladı. Suyun temiz, ücretsiz ve kolay ulaşılabilir olması gerektiğine vurgu yaptı. İçme sularının parayla satıldığı maden ve jestlerle suların kirlendiğinin belirtildiği açıklamada baraj yapımlarının da ekosistemi etkisini gözeterek yapılmadığı söylendi. Pestit Eylem Haftası kapsamında Doğa Derneği'nin yürüttüğü Zehirsiz Sofralar Ağı etkinlikleri koronavirüsü nedeniyle iptal edildi. Ancak fiziksel etkinlikler yerine 23-31 Mart tarihleri arasında sosyal medya araçlarıyla etkinlikler düzenlenecek. Zehirsiz Sofralar Ağı'nın etkinlik detaylarına bütün sosyal medya mecralarında ulaşabilirsiniz. Ben Uygar Özesmi ve programlarımızı derleyen Büşra Yar. Bugün sizlere Pozi.org'dan Pozi Mutlu bir haberle veda ediyoruz. Yaklaşık 4 ay önce Diyarbakır kırsalında yaralı olarak bulunan Kızıl Akbaba, Şanlıurfa Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildikten sonra serbest bırakıldı. Kızıl Akbaba artık doğaya kavuştu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği